Başladık. Başladık. Selam gençler. Selamlar. Evet. Nasılsınız? <gülüyor> Nasılsınız görüşmeyeli? Görüşmeyeli. Ne oldu? Biz en son ne zaman podcast yaptık ya? İki ya, hafta falan İki üç hafta önce. Ha. Olmuş bayağı. <gülüyor> oldu oldu ya. Bu ara siteye çok fazla ilgilenemiyoruz. Çok yoğunuz. Evet. Elimizden geleneceğin bir şeyler yapıyoruz ama. Ben bir tane video çektim koydum <gülüyor> dikkat nimetine. Evet. Ondan sonra onu biraz hızlandırmaya şey yapmaya çalışıyorum ama bakalım. O konuda çalışmalarım devam ediyor. Elimde yani dolapta biçim amukşık şeyler var ama yeni ürünler olsun istiyorum. çünkü bendekiler eski bayağı sonuçta. Yani. <gülüyor> Zamanda toplanmış falan. Evet. Yani şimdi alıp tanıtmanın bir anlamı pek olmuyor. Ama. <gülüyor> Yeni bir ürünler olsa, yeni ürünle tanıtınca hani biraz daha belki insanların işine yarayacak bir şey de haline gelir. Bakalım işte o konuda çalışmalarım devam ediyor. Anlaşılan bebek bakıyor. He. devam ediyorum. Evet. Ben de iş güç, of iş çok yoğun ya. İş çok yoğun. İş vallahi çok yoğun. Ne yapıyorsun sen? Ben reklam yapıyorum. Ben evet. evet. Hazır. <gülüyor> Ben bir oyun şirketinde çalışmaktayım. Ne oyun çıkartıyorsunuz? olan ee, e, zaten bilinmiyor mu oyunun ismi? Oyun Hiç ismi, ismi biliyor, biliniyor da yani oradan benim ismim bilinmesin. Senin <gülüyor> ismin bilirsin diye söylemiyorum canım. Yani bilen biliyor gerçi ama olsun. <gülüyor> evet. Neyse işte güzel bir neo e, ee, FPS mi? FPS var. Bir tane de e, şey var. Bilardo oyunumuz var Facebook'ta. Ee, ama asıl FPS oyunu üzerinde. Yani ben ikisiyle de yani. ikisiyle de uğraşıyorum. Ondan sonra fuar var, fuar fuar hazırlıkları falan filan yani bildiğin. Fuardan bize ne getireceksin? Fuardan size bir bok getirmeyeceğim. Niye bir şeyler getirdik, iksirde bir hediye ederdik. Ya işte B2C'ye katılıp böyle tişört müşört toplayabilirsem belki de. Ha. Yani B2B'den ayrılabileceğimi pek zannetmiyorum. Olmaz. Ayrılacaksın. Hem business hem pleasure. Hee işte. Zor o. <gülüyor> Sen de biliyorsun yani. İşte, B2C'ye bir girdin mi, B2B'ye bir girdin mi çıkamıyorsun. Yok ben çıkıyordum vallahi. Gayet <gülüyor> çıkmayı başarıyordum yani. Bu ne lan yeter falan diyordum. Hemen bunu koşuyordum. Ondan böyle, ben gidiyordum 2 dakika bekliyordum. Sonra tekrar <gülüyor> o tarafa koşuyordum. <gülüyor> i̇şte benim planım geçen sene yaptığım gibi. B2B'ler için kapılar bir saat önce açılıyor, tamam mı? Yani He işte bir o bir mesela. saat önce gideceksin Bir saat abi. önce gidiyorsun. Zaten tamam sonra mı? bir de bir şey ha. göremezsin. B2B kartını gösteriyorsun böyle. Çekil, çekil. <gülüyor> Ondan sonra giriyorsun, millet hazırlığını yaparken. Ha, bakıyorsun Kurulu ya. bilgisayarda bir şey varsa, işte konsollarda bir şey varsa Hı. hemen 2 dakika oynuyorsun. Mesela ben işte e, Reaper of Souls... Çıkmadan geçen sene... He orada oynamıştın. Oynamıştım. Crusader'i beğenmemiştim. Niye hmm. lan? Çok güzel. <gülüyor> Ondan sonra şey... Bu Kingdom neydi? Kingdom Under Fire Kingdom 2. Under Fire oynamışsın sanırım. Korktum lan. Allah! Bebek ağlıyor. Dur. Ulan bizi kitlemiş bir de buraya. Tamam o zaman. Anası baksın. Anası <gülüyor> baksın. Anası bakıyor. Evet. Kingdom <gülüyor> Under Fire 2... Yani harikulade bir oyun. Biliyorum bakalım bu senede görürsün. Bu senede görürüm. Biraz kontrolleri gelmiş. zor. Yani alışması zor ilk başta çünkü. Hmm. Yani bir, bir şey oynatıyor sana orada. Ee, bir senaryo oynatıyor. Evet. Alışamıyorsun böyle. Hem şey, e, RTS moduna giriyorsun. Ondan sonra hemen ondan sonra... Konsolda tps. olursa konsolda da bak bakalım nasılmış. Konsolda olursa bakacağım. bakacağım. Yani kontrolleri ne yapmışlar merak ediyorum. Konsolda daha kolay olur diye düşünüyorum. Ortadaki PlayStation 4'ün şeyini kullanmışlar mı acaba? Falan, onu merak ediyorum. Menülerde Olabilir. Menülerde. Ya ben zaten şeyi çözememiştim geçen sene gittiğimde. Hani RTS moduna geçtikten sonra şimdi auto veriyorsun Aha. tamam mı? Aha. Hani senin okçu birliğin var işte, kılıç birliğin var, işte büyücülerim var falan filan. Onlara hani şu bölgeye git, şuradan işte patrol yap ya da işte buradan ateş et, bilmem ne komutlarını veriyorsun. Evet. Onlar takılırken sen şey TPS moduna Tek geçiyorsun. İzometri TPS moduna giriyorsun, ondan sonra da olursa falan. Dynastive Warriors. Dynastive işte. Warriors tarzı. Tabi şey, skill'lerin falan var. Hani o ayarı çok iyi yapamadım böyle. He, gir çık gir çık Hı. falan. Hızlı yapman lazım tabii. Evet. evet. Bir de hmm. bunun işte competitive olduğunu düşün. O biraz evet tuhaf olacak demek ki. Competitive olursa çok çok güzel olacak. Yani, Bakın göreceğiz. Yani... Moba'nın minionlarını oynatabildiğim ha. moba versiyonu gibi olacak yani. Ya <gülüyor> taktik yapıyorsun böyle. Çok yeni, yani böyle yeni moba denemelerini ben çok şey yapmıyorum. Taslit etmiyorum çünkü. Heroes of the Storm'u oynama fırsatım olmadı işte geçen sefer. Bu sefer olur belki. Ee, şey dersin. oldu çünkü. Hani kuyruk falan. Ha. İşte. <gülüyor> e... Kuyruk öyle oğlum, bekleyeceğim. Tabii geçen sene bu zamanlarda olduğu için, geçen sene bu zamanlarda Hearthstone çıkmış mıydı? Çıkmıştı evet. evet. Çıkmıştı. Evet. Ama oradan bilmem bilmem neler almıştık böyle şey, beta davetiyeler falan filan. Ya ondan sonra... Oculus'u deneyemedim. Oculus Rift'i. Geçen sene. Bir de işte büyük büyük MMORPG'lerden beklenen işte ne bileyim Blaster, işte Black Desert'tır. Icarus çıktı zaten falan filan. İşte bu sene birkaçına bak bakalım. Birilerine bakacağım böyle. Ne ona bak. Evet arkadaşlarım <aslında gülüyor> bu podcast'ta başka şey konuşacağız. Bu podcast'te bambaşka şeyler konuşacağız. Bambaşka şeyler konuşacağız ve öyle Bağıracağız, çağıracağız. Niye? Niye? Ne konuşacağız çünkü? Ne konuşacağız? Çünkü Marvel vs DC, Cinematic Universe konuşmayı planlıyoruz. Evet, evet. bu geçen açıklanan Marvel 3 filmlerinden sonra... Marvel'ın e, sahneye kürekle çıkıp DC'nin ağzına vurmasından sonra... <gülüyor> <gülüyor> ya, Marvel vs DC bence öyle düşünmemek lazım. Bizim için her türlü win-win situation Bizim için yani. evet her <gülüyor> türlü win-win, abi insan <gülüyor> anasılsa bu şeyin katılacağına duramıyor. Ne oluyor lan? Ooo kahve geldi. Ooo Türk kahvesi geldi. Ooo bana geldi, sana yok. Ben içmiyorum ki. Ben yani Türk kahvesi de gelmeye göre. <gülüyor> evet. Abi şimdi öyle diyorsun da yine de insan yani işte bu fan boyluk şeyinde ya, sınıf tanıyamıyor. Arkadaş. Yani böyle diyorsun ki ulan Marvel ne güzel koydu yine çocuğu. <gülüyor> diyorsun yani. Valla ben arada sırada böyle hani bariz Marvel'cı DCC'lerin olduğu ortamlarda öyle taş atıp kaçmayı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani bir deli bir kuyuya taş atmış 10 kişi çıkartamamış falan ya. Ya ben şahsen Marvel veya DCC'ci değilim yani. Hani öyle bir ondan sonra şeyim yok. Ben de böyle hani hepsini severim yani. Hiç acımam da. Ama abi ama bildiklerin yani sunuşu, sunuşu tamam mı? Ondan sonra şimdiye kadar yaptıkları ve daha da yapacakları yani dikkate aldığı zaman DC daha böyle kendini kanıtlayamadı. Yani Warner Bros. o iş işte daha oturtamadı ya, kanıtlayamadı ya. Evet. Yani böyle şey gibi geliyor. Ulan mahalleye bir bakkal açtı. Of ne para kırıyor. Ben de yanına bak bir tane açayım da bari ben de kırarım gibi geliyor aldım O böyle yani o kadar samimi yani böyle o şeyi enerjiyi alamıyorsun sonra. O böyle ne yapsak ne yapsak hemen şunu koyalım, hemen bunu koyalım. İşte Batman, Superman'i çakalım ki aradan Justice hemen çıkartalım. Yani böyle heyiflerin on yıl Ondan sonra yaptığı işi Elifler hemen 2 yılda yapmaya çalışıyorlar tamam mı? O yüzden de böyle komik kalıyor birazcık. Yani biraz böyle çocuk çocuk gibi kalıyor yanlarında. Marvel'ın yaptığının işte yanında. Hani Elif çoktan yani açılmış gidiyor anlım. aa buralar benim falan yapıyor. Sen oradan sonra geliyorsun işte. Ana ben ne Batman Superman yapıyorum falan diyorsun beni Yanına da just koyuyorum bak Wonder Woman geliyor geliyor bu geliyor. Ulan. Neredeydin bunca Marvel. Mal. <gülüyor> ya Warner Bros'un öyle bir şey saçma sapan bir kurumsal hantallığı var. Evet abi. Niye bilmiyorum. Ya Marvel daha fan base. O yapmayı, yani community muhabbeti işte. Hani evet. onu yönetmeyi falan çok güzel yapıyorlar. Herifler gerektiğinde böyle sahneye çıkıp yapıyorlar yani. İşte hani böyle ne miyim ukaralık yapmıyorlar. O hakikaten çizgi roman fanatiği iyi fanatikliği kafasında iş yapıyorlar yani o fanatiklik kafasında iş yaptıkları için insan mesela derken falan işte da bile böyle sikindirik yazıyı oraya oraya yazıyor işte Black Panther gelecek diyor. Aa sen böyle kadar desen. O Black Panther ne? Hani yani bir tane bir şey var. Hani insan mesela diyorum ki Marvel okuyorsun ama böyle deli gibi hani Marvel'ın her çıkardığı şeyi okumuyorsun diyelim mesela örnek ben yani Marvel işte ne? Ay ben ondan sonra X-Men, Ms. men falanları belirliyor. Hani böyle çok böyle deli gibi Marvel okuyan bir insan diyelim mesela. Ben. Ama Black Panther ne mesela? Ama Black Panther duyurunca gaza giriyorsun. ''Vaa!'' diyorsun Black Panther. Ne ki lan Black Panther? Yani benim hiç iyi bir şey aslında Black Panther ama hoş, hoşuma gidiyor duyuruş şekli olsun. İşte sinemada acaba Black Panther'ı da sadece değil de ondan su belli bir hikayenin, büyük bir hikayenin parçası olarak da filmleri çıkardıkları için mesela benim hoşuma gidiyordu. Black Panther gösteriyorlar ama kesin o bütün hikayeyle alakalı bir şey de olacak ortadırsın. Eee. Bir ilerleyiş bir adım şey taş olacak falan sonra ana hikayede diyorsun D.C'de şimdi yani... Adamda böyle bir Adam... vibranium var oğlum. Yani vibranium var da diğer tarafta da ondan sonra elf sürekli reboot çakıyor anladın mı? İnsanın sinirli tepesine çıkıyor. Giriyor ya, neymiş? Man of Steel. Tamam anladık. İkincisi Batman Superman. Buna ne alakıyor? Dur ikinci filmi de bir çek. Ondan sonra bir Batman Superman çek. Daha Batman yok ortada. Batman Superman çekiyorsun. Batman Superman'i koymadığın karakter kalmadı. Hepsi ne yapacak? Böyle orada bir tane şey. Selam. Geçecekler. <gülüyor> Justice League Yearbook var. Oradan bana asıl bakacağım <gülüyor> Bak bu da Aquaman. Bu da bilmemde falan. <gülüyor> ya, Temel ben taşını zaten... kurman lazım işin. Bakalım yani. O Batman vs Superman'de belli olur. Ha, kötü olacak demiyorum. Yok kötü olmaz. Kötü olmaz olacağını demiyorum yani. Ama yani hani şey. Acemice kalıyor yaptıkları iş. Diğer tarafın yanında. Yani tabii şöyle bir şey var. Ee, dediğin gibi Marvel'ın e, iş yapış şeklinde ve işte bütün sinematik evrenin işte e, bütünleşik olmasında işte bir yandan televizyona da bağlanıyor olması işte ne bileyim çizgi roman tarafını da bağlıyorlar. Hı. Dolayısıyla ne? hani orada hakikaten benim bir kitlem var bir. Bu adamların her tür ihtiyacına ben hizmet ediyorum anlayışı çıkıyor orada. Yani. Bir de zaten artık böyle şey büyük e, yani çizgi roman hayranları olmayan insanların gözünde bile büyük markalaşmış ürünleri var. Evet. Artık onda nasıl ne şekilde çaksam bir milyar geliyor zaten. E yani. <gülüyor> Ama işte herif bir de plan programını çok güzel yapmış abi. Yani adam planlı yapıyor işleri. Hani öyle bir anda işte durumdan şu araya da şu sıkıştıralım yapmıyor. Yani oturmuş. 5 yani yıllık kalkıma planı yapmış. Ondan Hedef 2023. Yani 2023 <gülüyor> 2019'a kadar film duyurdu herif. Ki heriflerin bir ihtimalle 10 yıllık kalkıma planı vardı da bize 5 yıllık gösterdi. Ve arada yani, Tayyip'le konuşuyorlar değil mi? Abi siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> ne Biz de yapalım. <gülüyor> hani adamların yani bir, bir de şöyle bir şey var tabii. Saray dikerler onlar yakında. <gülüyor> Marv Saray. Saray. Marvel'ın Disney'in almasının da tabi bunda büyük ihtimalle tabi canım çok büyük payı var. Marvel'ın Disney almış diyorum. Disney'in Disney alması ona su büyük bir pay var çünkü Disney'in de böyle 5 yıllık oyalı kalkınma planları konusunda inanılmaz plan program çalışma sili var. O erkeklerin tabii bir de maddi gücü var. Bir de işte dediğim gibi Disney de böyle baş güzel çalıştırabilen bir firma. O yüzden avantajlılar yani Warner Bros daha çok tabi. Bunun yanında şey kalıyor. Daha e, ne derler? Kar odaklı bir firma olarak kalıyor. O yüzden de hani bir an önce ne yapsak da... Yani Warner Bros'un Bros böyle tam böyle nasıl desem... Warner Bros deyince takti diye gelen hani birkaç şey var. Ama onun da sürekliliği yok anladın He, mı? Mesela evet. Disney deyince animasyonlar direkt tak geliyor evet. aklına tamam mı? İşte ondan sonra... Zamanında Warner Bros. Disney ile animasyon konusunda rekabet etmemiş mi? Etmiş. Evet. Yani Mickey Mouse'un yanında Bugs Bunny yani. Tamam evet. mı? Ama hiç... Şu anda Bugs Bunny yok ortada. İşte böyle... Space Jam 2 yapacaklarmış. Lebron James'e sikerler yani. yani. Ondan sonra şey... <gülüyor> tamam büyük franchiseları var mı? Var. İşte Harry Potter'ları çıkardı, şunları Vardı çıkardı, de. bunları çıkardı. Kataloğu falan çok kuvvetli. Ama ne yani? 10 sene Harry Potter çıkardı bitti. Bittiş, yok artık. Ha. Yani namını yürütecek böyle i̇şte devamlı bir projesi yok. Anladın mı? Bir şey yani daha çok bir marka haline getiremiyor elindekini. Şimdi Disney kendi elindeki her boku marka haline getiriyor. Yani bir şey çıkarıyor o, o sene. Onu marka yapıyor mesela. O, bütün her şey onun üzerine odaklanıyor. Bir de heriflerin şeyde çok kuvvetli olduğu için Ondan sonra altta satılan sonra ıvır zıvırları evet. ıı, da çok kuvvetli oldu. Merchandising çok kuvvetli olduğu için yani diyor bu sene diyor, ondan sonra işte şey ne çıkarıyor o sene, ona odaklanacağız diyor. Bu sene prenseslerin yılı diyor. ayda bütün ayda prenses oluyor. Filmler çıkıyor, oyunlar çıkıyor, bilmem ne oluyor. Hani herifler böyle bir odak şeyini çok iyi yapıyorlar. Yani şimdi mesela 2015 Star Wars senesi dediğim mi bitti yani her Star Wars, mı? Hani Ages of son bölümünde bir karısı Star Wars tişörtü giyordu. Yani hani böyle bir tuhaf bir şey var evden. Ne derler entegrasyon çalışması çok iyi. Ve evet. Warner Bros. filmci abi. Yani şimdi öyle ha, Filmci de değil aslında yani. Yapımcı, <gülüyor> aslında yani. O artık, yapımcı filmci ama hani evler hep aynı şeyi yapmışlar bunca zaman. Yeni bir şeyleri çok denememişler. He, ve başkasının şeylerini yapıyorlar. Kendisi evet, de ürettikleri yani, bile... bir şey yok. Evet. O yüzden bitene kadar... Şey, kullanıyor. Verdiği parasını geri almayacak. Yani parayı, verdiği parayı geri almak üzerine kurdu. Bir firma olunca böyle oldu. Diğeri sürekli markayı zenginleştirme üzerine kurdu. Yani Disney dedim mi oh! diye bir dünya görmeni istiyor yani. Oğlum yani bilmem kaç senesinde çıkmış Peter Pan'dan çıkma Tinkerbell. Değil yani, mi? Hala. Hala. Ama işte hala. Yani hala. <gülüyor> hani o yüzden de Marvel Disney çok güzel uyuştu. Hani işte Star Wars da şimdi çok fena yapacaklar onda. Evrenler kendi universe, evrenlerini bayağı güzel geliştiriyorlar. Evet. Warner tarafında işte. Bence yakında onlar böyle birkaç tane ülke falan da satın alır. Disney, Disney, Disneyland, Disneylandı Disney. gerçek hayalde gerçek ol. Yakında hedef 2023 Disney World. <gülüyor> Disney diye ülke varmış size Disney pasaportuna Mickey Mouse basıyor. <gülüyor> Yaparlar oğlum yakında. Abi şimdi önce şu filmlerin üstünden bir geçelim o zaman. Bence önce Marvel üstünden geçelim. Evet. DC'nin Marvel... zaten daha kısa. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> DC, Gaz DC, DC gazı gelir birkaç tane açıklar daha. Ama bunlar kaça kadar çıktılar? 2000 kaça kadar? Onlar da 2000... Valla ben ne alan söyleyeyim hatırlamıyorum. Ben de oturum. Yani Neyse, şimdi... Justice League'ler var. Ee, Batman, Man of Steel 2. Ondan sonra... E şey var, Aquaman solo filmi gelecek büyük ihtimalle, şey solo filmi gelecek, Wonder Woman solo filmi gelecek. Bir onda açar bakarız. tane falan galiba. Şimdi asıl bu Marvel'in son duyurularından bakalım. Bakalım. Ev, evet, Mayıs 4 2000... 2016. Şimdi zaten Edge of Ultron geliyor, 2015'e Edge of Ultron'da kapatıyorlar. Ya yani 2015'te iki film var değil mi? Ant-Man var. Ha işte Ant-Man var, bir de Age of Ultron var. Age of Ultron var. O ikisini de götürüyorlar. Yani bu arada Ant-Man başarılı olursa Ant-Man'i de araya serpiştirirler 2019'a kadar. Yani serpiştirirler zaten. Ne diyorum ya, Eryfler'in 5 yıllık ana kalkınma planı bu. Mesela hiç burada Iron Man'den de bahsetmediler. Ya Iron, Iron Man, Man 4 olmayacak falan. abi. Iron Man 4 gelmeyecek. Sana söyleyeyim çok net ve açık. Iron Man 4 büyük ihtimalle Phase şey 4'e falan kalacak herhalde. Iron Man gelmez. Phase 4 de zaten Robert Downey Jr. 60 yaşında olur. <gülüyor> ya işte Civil, Civil War'u herhalde bir görüp ama abi Infinity War'da yani şey olmadan, Airmen olmadan nasıl yapacaklar? Hayır Airmen olacak o filmlerde de yani ama hep arada solo, evet, solo, solo bir Airmen filmi daha gelmez abi. Abi solo Iron Man film nasıl gelmeyecek ya? İnsan aklı almıyor. Gelmez. Bütün e parayı gelir. Robert peki, Downey Junior'a verirsen gelir. Peki bir şey diyeceğim. solo Thor'la solo Captain Amerikanın da son filmleri o zaman bunlar. Evet. Ondan sonra onlar da gelmez yani. Büyük ihtimalle. Captain Amerika de gelirse de yani. şey gelir. E, Baki olarak gelir. Daha doğrusu gelmez de bunları büyük ihtimalle şeye bırakıyorlar şimdi. Biraz dinlenmeye bırakıyorlar. Bir kimin? Abi zaten bu ne Chris Evans'ın e, hani Marvel projeleri bittikten sonra ben oyunculuk yapmayacağım, yönetmenlik yapacağım muhabbetleri var. Zaten onun sözleşmesi de doluyor film. Eee bakiye devre gider o. Evet. Ondan sonra Thor zaten ya yani bana kalırsa eee Thor'u Evans... kadın yapıp evet, Thor'u kadın yapıp <gülüyor> devam ederler. Çünkü Hemsworth'un da de... Gerçi başka projeleri pek iş yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> o kal kalmak isteyebilir Ya yani çok sıkılırsa geri dönem <gülüyor> Ya abi ben gitmesem mi ya falan? <gülüyor> çok sıkılırsa bir botoks yaptırır, erkek olur yine. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar burada duyuru olarak Mayıs 6 2016'da Kaptan Amerika'nın yeni filmi geliyor. Üçüncü film. Önce Serpent Society diye duyurup trolleyip... Sonra aslında Civil War olduğunu e, evet, duyurdular. Yani Civil War'u tek filmle bitiriyor olmaları bana ilginç geldi. Evet, bana ben, da ilginç geliyor. Çünkü yetmez gibi geliyor bana Civil War. Ama anlaşılan Civil War tarzı bir şey zaten yani o itişme kakışmayı Hani biz zaten 2-3 filmde veriyorduk. Evet. E, Age of Ultron'da son. da biraz yani, daha vereceğiz. Gazlayacağız orada da. Orada. Odun kıracak böyle. Ha, odun kıracak ama o sahne çok iyiydi ya. Hem sinirlendi böyle. Odun ayırdı 2-6'ya. Ama o zaten... Ödüyor musun? Dev geldi böyle. Delişme olayı Infinity Wars'a da taşıyacaklar gibi geliyor. Yani eğer Infinity War birazcık daha Marvel Now Infinity'ye de benzeteceklerse... Orada dilişmeler vesaireler devam edecek. O zaman da kalırsa tabii Kaptan Amerika. Yani, yok, Kaptan Amerika kaç. 6 filmlik şey var, sözleşmesi vardı. 3'ünü kendi filminde kullanacak. İşte e, Avengers'da bir gitti. 4 işte Age of Ultron 5 Infinity Wars bir de ölür. Kesimi orada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ölür. Civil War'ın sonunda ölüyor zaten çizgi romanlarda da. Ağabeyin sonunda sen hemen iyi oldu. <gülüyor> ha çizgi romanlarda öyle. Yani onun da spoiler'ı olmaz bence. Daha yani kaç sene önce çıkmış. Captain America Civil War geliyor arkadaşlar. İlk filmimiz Phase 3 için. May şey, 6 Mayıs 2016. Ondan sonra e 2016'daki bir diğer ikinci filmimiz. Doctor Strange. Doctor Strange. Evet. Bu da bu Captain America Civil War'la ilgili çıkıp sahneye kaykay bana da güzel oldu. Doctor Strange. Doctor Strange. Oldu. Evet, Doctor Strange sonunda geliyor. Belli oldu kim, kim bekliyordu 90? bilmiyorum. Ha? Kim bekliyordu Doctor Strange'i? biz bekliyoruz Doctor Strange'i işte bilmiyorum. Kumber Bach. Ha o ama o kesin değil galiba da. Kesin kesin. Şimdi Doctor Strange için ben çok açıkçası bilgili değilim Doktor Strange tarafından. Doktor Strange'in olayı şu abi. Bu herif böyle süper egomanyak bir tane doktor tamam mı? Ee? şey Beyin cerrahı öyle bir şey. Ondan sonra işte şey gözü kalkmış bir herif bir trafik kazası mı ne geçiriyor? Elleri kırılıyor. Hı -hı. Bir daha işte muhannetçeye gireyim. <gülüyor> Elleri kırılsın doktor. <gülüyor> <gülüyor> Parmakları mı? Ne oluyor artık? Ne, ne oluyorsa. Ondan sonra da bu erif tabii şey hani hayatını tanımlayan işte e, şeylerini yani, kullanamaz hale geliyor böyle kendini böyle, he, kendini böyle şey veriyor işte hani e, iyileşmek için sağa sola gidiyor işte ondan sonra da şey gidiyor işte Nepal'e Nepal'e gidiyor orada Nepal'e gitmesi şaşıracam zaten Nepal'e gitmesi olmuyor zaten bütün evet. bu mistiklerin orada Batman'le tanışıyor <gülüyor> da Parvata Batman'le tanışıyor orada bir iki tokuşturuyorlar. <gülüyor> Isınmak için. Ha. <gülüyor> <gülüyor> e, Doctor Strange. Ondan sonra orada işte ışığı buluyor. Sorcerer Supreme oluyor orada. Allah Allah. Şimdi burada sunumlu sırasında da ondan sonra hani bahsettiler, Doctor Strange ile aslında e, bu sinematik Üniversite işin mistik e, evet. boyutunu da ele almaya başlıyorlar, başlamak istiyorlar yani bir galaxy kozmik tarafı vardı, dünya evet. tarafı vardı, bir de şimdi işte böyle paralel dünyalar, bilmem neler, olası işin mistik ve büyü yüzüne kurulu olan e, tarafını. Zaten bizi e, yani benim diğer yazılarımda da sürekli bahsettiğim şey buydu yani Marvel tarafı, Marvel evreninin mistik Marvel kısmını artık kapılarını açıyorlar. Evet. Yani o güzel bir şey. Çünkü şu an kadar... kim var? Yani Hı? Doctor Strange dışında mistik tarafta başka kim var? Hani mesela bundan ne film çıkartabilirsin yani başka? Yani Doctor Strange'ten sonra zaten bir sürü şey çıkartabilirsin orada işte. Mevzu var, bilmem nesi var. Bunun diğer daha sonra şeylere Evrenlere ne etkisi olur yani? Ya yani mesela bu mesela Doctor Strange'in Avengers Infinite War'a ne etkisi olur yani? Hani çünkü bu adamda evi... tek Bak, sadece şu... film çıkartmıyorlar ya. yani onun bir şey. Şöyle ne... etkisi olur. Şimdi normalde... Malıyorlar ya. Evet normalde işte çizgi roman evreninde bu e, hani dedik ya e, mistik taraf bilmem ne falan filan. Şimdi bunlar Illuminati diye bir grup kuruyorlar tamam mı? Ha. Bu mallar. Bunlar mı kurmuşlar? Ha. <gülüyor> bu mallar diyor ki biz dünyanın en e, zeki ve güçlü insanlarıyız. Dünyanın kaderi bize kalmalı modunda takılan bir grup. Peki. Doctor Strange ondan sonra... Tony Stark Ondan sonra şey e, Doktor Şey Profesör İksevier Ondan <gülüyor> sonra şey Namor, Namor ondan sonra Namor Şey Atlantman Tamam Ondan sonra işte Inhuman'lardan şey e, Black Bolt Peki Ondan sonra Bir kişi daha var mıydı Ben Doktor Strange'i Inhuman'sa da bağlayabilir ya Tabi Bir kişi daha var mıydı ha, ha bir de Reed Richards O kimdi Fantastic Four Ha tamam kim? Okay. Mr. Fantastic Aha, Tamam yani. Bunlar böyle şey e, gökleri kalkmış bir şekilde. işte her şeyi biz hallederiz falan. Ondan sonra zaten başlarına bela almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ha. Infinity e, serisinde de bu adamlar şey e, her biri bir tane Infinity Stone'dan sorumlu hale geliyor. Ha. Yani şu an işte Infinity Gauntlet için Thanos'un toplamaya çalıştığı 6 evet. tane şey var ya Cem hepsinin Birer tane cemi var işte. Hmm. Ondan sorunlar falan filan. O nerede? hangi arada toplatacaklar bakalım. Hepsi toplanmadı çünkü. Ya şu, Ne kadar? Şu üç tane an, bulmadık mı? Şu anda Thor'dan bir tane çıktı. Thor? Dünya? Şeyden bir tane çıktı. Tesarak'tan çıktı bir tane. Evet. Bir de işte Ondan sonra Guardian of the Galaxy'de 'de üç, üçüncüsü vardı. Evet. Ama üç üç burada var. gösterdikleri e, şey e, klipte e, benim anladığım Loki'nin o çubuğu var ya. Evet. Oradaki taşın da ayrı bir cem olduğunu ima etmeye çalışıyorlar gibiydi. Öyle miyiz? Ama evet. o herhangi bir renk değil. Yani zaten şey mavi. Tesadüf. Ondan sonra işte o neydi o kırmızı olan var. Hı -hı. Ondan sonra bir de mor olan var. Hı -hı. Onun işte bir yeşile ihtiyacımız var, değil mi? Bir de beyazı hayır beyaza da var. Beyazlar. Ha. Beyazlar misin? İşte şey. O beyaz mıydı? Yani renksiz kristal işte ne boksan. bir dakika altı tane diyordum. Altı tane. E diğer ne renk? Vay işte renkleri abi turuncu sarı beyaz. <gülüyor> Hatırlamıyorum <gülüyor> renkleri. Tamam neyse e Doktor Strange'de demek ki beni abi. Belki yine orada da bir bir tane taşı gösterirler. Gösterirler. Çünkü yani hani mesela Doctor Strange var ama Guardians of the Galaxy 2 Hadi şey bir şekilde zaten şeyi bahsediyor. Ee, Thanos'la falan alakalı zaten gidiyor. Ama hani Doctor Strange yani Mystic tarafı işte Black Panther de biraz Mystic'e giriyor galiba değil mi? Yani birazcık giriyor. O da şöyle giriyor. <gülüyor> ee, onun şöyle bir muhabbeti var. O Pan... O Karapanter'in e, şey, Karapanter tanrısının gücüyle e, işte süper güçlü oluyor gibi bir muhabbeti var. Ve e, Wakanda'nın bir de Ölüler şehri Hı -hı. kısmı var. Hı -hı. Orası da biraz Mystic Hı -hı. falan. Ama yani ben Marvel'ın Mystic tarafını çok iyi bilmiyorum. Anladım. E, ya yani DC'ye göre birazcık daha zayıf kalıyor gibi geliyor bana Mystic tarafı. Yani DC de çok uzanten fazla Mystic tarafı sanki. Onlar da sadece Mystic'e çalışmışlar gibi yani. Ya yani Marvel'ın biraz daha böyle. Yani <gülüyor> uzayda bile mistik Mystic Mysticism var abi, uzayında bile hani Enkrin wow. büyüğü var, anladın mı yani? Sonra. Uzayda da yani büyüğü var. Ama çok fazla var. Ya yani bunlar yine ee, biraz daha hani işte taşması iki üç tane <gülüyor> şey üstünden gidiyor Marvel tarafı da. Onlar nasıl? O ne seyrediyorduk bir şey, şey seyrediyorduk sen de bir ara. Ağaç. Çizifi mi ne bir şey seyrediyorduk. mi izliyorduk. Ne izliyorduk? Young Justice mi? Bilmiyorum işte bir şey izliyorduk. Orada mesela çok fazla yani vardı yine. yani. Yani DC'nin o Marvel'la göre şey mistik tarafı birazcık daha güçlü çünkü e, hani Vertigo'dan da besleniyor Hı. oradan. İşte Son Think'tir. Eee falan filan. Evet. O yüzden o taraf birazcık daha iyi değil senin Marvel tarafı. Teknoloji Peki, tarafı birazcık daha Marvel'ın daha iyi. Evet, orası öyle. Değil. Peki Doctor Strange, evet 4 4 şeyini bu 4 Kasım 2016'da Doctor Strange geliyor arkadaşlar. 2016 böyle iki sene sonra, 2 sene sonra. Evet. 2006 böylece 2016 böylece oluyor. Abi kim öyle kim kala ya? <gülüyor> <gülüyor> İki, ama 2019'un e, sonuna kadar, Mayıs 3'üne kadar ölmemeniz lazım. Evet, <gülüyor> sigarayı bırakıp sporu başlıyoruz yani. <gülüyor> e, Ondan sonrası bilmiyorum artık. Ama yani Infinity War'u görmeden Part 2'yi de ölmemek lazım hakikaten. Sonra 2017'ye geliyoruz. 2017 biraz daha böyle bir çılgın atıyor. Çünkü özellikle 2017'in sonu tabii. 2017'in başı değil. E, 5 Mayıs 2017'de Guardians of the Galaxy 2 geliyor. Onu da tarihi daha... Aa, aa, aa. Evet, Guardians of the Galaxy 2'i yani 2017'ye kadar nasıl bekleyeceğiz? Açıkçası bilmiyorum. Keşke 2006'da gelseydi. Yani bilmiyorum. Orada e, Kozmik e, Marvel'ı birazcık daha genişletmeye çalışacaklar gibi geliyor. Zaten 2017 Kozmik senesi galiba. Şimdi. Çünkü Torda evet şeyde 2017'de. Ya Guardians of the Galaxy Şimdi 2. Şimdi benim oradan kafamı bağlı. karıştıran şey Marvel'ın kozmik dünyası biraz şey. Çok spesifik karakterlere bağlı tamam mı? Hı -hı. Yani Shi'ar İmparatorluğu var tamam mı? Hı -hı. Onlar X-Men'le doğrudan bağlantılı. Hı -hı. Şimdi X-Men Fox'ta X-Men yok evet. Şimdi Shi'ar İmparatorluğu kullanacaklar mı, kullanmayacaklar mı bilmiyorum. Hı -hı. Ondan sonra şeyler var, Skrull'lar var. Ha. Onlar da Fantastic Four'la çok böyle bağlı. Onlar da Fox'da. Evet. Yani Skrull'ları kullanabilecekler. Abi de. ben sana şu şey söyleyeyim mi? Bu herhalde Disney en sonunda sikerim böyle işi deyip Fox'ı satın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Yeter ulan deyip böyle. <gülüyor> yani şeyleri gördük biz. Nova Corps'ları gördük. Nova Corps artık adam gibi çıkmazsa Guardians işte of the Galaxy 2'de. O çok büyük ayıp olur. Ondan sonra şeyleri gördük. Ee, Rohan'ın ırkı neydi lan? Eydan. Kree. Kree'leri Kree gördük. Yani Kree'ler de aslında Skrull'lar olmadan çok anlamlı olmuyor. Çünkü bu ikisi sürekli böyle kapışan tipler. Kapışan tamam mı? tipler. Ha, bu zaten... Ondan sonra şey e, spoiler alert. Neymiş? Eğer bilmiyenleriniz varsa bu Peter Cullen babası da aslında bir imparator. Oh yeah Tamam. Kim onu söylemem. İşte onun imparatorluğu bariz bir ha. şekilde gelecek. Baban kim muhabbetiyle bitirdikleri için. Tabi bu ihtimal zaten baban kim olacak bu ikinci film. I'm your father. I'm your. Father. Darth Vader geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neden sayılırız zaten falan. Crossover'un <gülüyor> ya, <integrity>. alasını yapıyor. <gülüyor> Peter. I'm your father. <gülüyor> Get out <of> Guardians of the Galaxy 5 Mayıs 2017 arkadaşlar. Ben çok en çok ona heyecanlıyım açıkçası. Çünkü ben aslında ilk filmi çok sevdim Şimdi ilk İlk filmi ben de çok sevdim. Ben hatta böyle basın gösterimleri şusu bu su falan diyerek 3 kere gittim filmin. Hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ben 2 defa gittim. Şoldum. Ben 2 defa beleşe gittim. Bir kere de parasını vereyim artık diyeyim. <gülüyor> Ondan sonra 2017'de Thor Ragnarok geliyor. Ragnarok. Burada Ama şey çok yapmış. komikti ya. <gülüyor> Thor dedi böyle. He. Tomidossun mu? Thor abi. Thor olmamalı artık bence onun adı. Loki olmalı. <gülüyor> Loki olmalı. <değil> <gülüyor> Loki olsa daha çok satar biliyor musun? <gülüyor> e zaten Thor'dan sonra belki Loki çekerler. Yok ya gel Loki'yi hiç al ya çekmezler bence. Niye lan? Çekmişsin. Loki ne beraber işte ne bileyim. O Sorunun altındaki elemanlar vardı ya, onların Hı. macerası falan değil Loki bir ara kadındı da Abi şimdi Thor kadın oldu, Loki'nin kadın olması olmaz ama. Loki eskiden kadındı. Kadın kadını çekilmez yani. Zaten bu illuminati dedim <gülüyor> ya. Baş baş yoluyorlar mesela. bir de şeyi versiyonu var tamam mı? Karanlık versiyonu var. Yani evet. Olması gerektiği gibi yani klasik. Unilluminati. İşte orada da işte Doctor Doom, işte ee, Loki, Bilmem ne falan filan. Da yani. Hmm. Yani hmm. Doktordum da. Yani mistik tarafa Doktordum da biraz giriyor aslında. Abi Doktordum çok kötü bir karakter ama hiçbir zaman sevmedim o herifi. Suratında ondan sonra şeyden çıkma metal takmış. Evet. Anlatılır. Gezen bir eleman yani. Hiç sevdiğim bir karakter değildi. Doktordum ne zaman görsün mü? Şimdi. Hatta sırf o yüzden fantastik koru da yani şey yapamadım. Çünkü heriflerin Rock gibi rakibi Doktordum anladın mı? hani çok ezikler. Ha bir tarafta ona şey e, ne derler ne bileyim yani. İşte Kaptan Amerika'nın binnemlerin kötü adamların karşısındakilere bak. Bir de Fantastikor'un karşısında görev vardı. Doktordu. Ne o metal plaka yani. De yani yani Kaptan Amerika'nın da kötü adamı Red Skull yani. Aa, evet ama Red Skull en azından Hydra anladın mı? Yani tek ve şey tek başına değil yani doktordum da aslında tek başına değil ki kocaman. Aldım mı? Iki... uyumuyor bir kere tipinde. Doktor tipidir. Doom olumuz. Abi da. Doktor da yani götüm o yani anlam? Do Doom olarak bir bok yaptı yok Elifen yani böyle çok ezik bir karakter. Doom yani bana Doom Bana Doktor Doom bildiğin Spiderman'deki Mysterio gibi geliyor anlam? Böyle gerizekal bir karakter yani bence. Hani motivasyonu falan çok zavallı yani. Evet, doktorluğumu da ezdikten sonra <gülüyor> Black Panther'e geçelim. Ya Thor'u tabii ben çok yani, detaylı Thor, bilmiyorum. Ragnarok yani, Thor hikayesi... Ragnarok, Ragnarok dediğin anlası felaket ve şeyle bağlaştığı için hani herhalde Loki, kıyamet kopacak. Loki işte Asgard'a gelip onu koyacak ortalığı. Asgard dünyayı düşecekmiş. Ya onu yaptılar zaten. Harbi yaptılar. Asgard'a diye Yarı. diye Ohio'nun bir ortası. <gülüyor> Uçan bir tane taş koydular. Orada yaşıyorlar yani. Büyük ihtimalle Asgard'ın sonu gelecek herhalde. Ragnarok dediğin nereye gelecek? Asgard'a gelecek. Dünya'nın gelecek ki ya. Yani Az Ragnarok dediğin şey aslında bütün evrenin sonu da. Ha, tamam Ta on Orada bir tersi Black Panther'a ne olacak yazık olur adam. Black Panther işte <gülüyor> evet. Ne olacak bilmiyorum. <gülüyor> Neyse Thor Ragnarok bakalım göreceğiz. Çok bir detay bilmiyorum ama Hani ikinci ne film İkinci filmi göreceğiz işte ha. Güzel. İkinci film fena değil. De. O yüzden üçüncü herhalde Güzel ya bir şeyler zaten görürüz Abi bak Thor filmlerinde Thor yok abi Jane Foster var <gülüyor> <gülüyor> Bir de Loki var abi Ya bu filmde artık Jane Foster olmaz belki Bilmiyorum bakmak lazım Belki de vardır Thor aşkından dünyaları yok ediyormuş Bir koyuyormuş böyle Kinds of the Galaxy 2, Tora bağladılar bakalım onu, onu merak ediyorum. Yani üst üsteler ya. Ya belki buradaki bu gerizekalılar bir bok diyecekler. Ragnarok gelecek. <gülüyor> Ragnarok bir karakter adı değil değil mi? Değil, değil. O şey, e, dünyanın sonuna verilen isim. Ha ne bileyim hani olur ya. Ya şimdi normalde mitolojiye göre işte şey, e, <gülüyor> bu Fenrir denen kurtun işte Güneşi yutmasıyla ne başlıyor falan da He. o de işte Loki'nin şey piçi falan filan derin konular derin derin aile, aile mevzuları <gülüyor> aile <burada>. mevzu. <gülüyor> yine Thor aile filmi olacak <gülüyor> bizim şeyler gibi böyle şey e, ne asmalı konak mı abi <gülüyor> aile içi bir şeyler dönüyor bir <Tabii>, konakta geçiyor <gülüyor> Asgard diye bir konakta geçiyor abi Sürekli böyle şey taht kavgaları aile içi drama. Annemi öldürdün. <gülüyor> Baba niye beni sevmiyorsun? Adımlar en son babasının yeni. Sen benim kardeşim misin? Geçmişti, mi? Evet. Sen benim kardeşim değilsin. Ey Allah'ım ya. <gülüyor> Bakalım bu sefer ondan sonra şey <gülüyor> babası iki gözle kapalı mıydı? Gözü kapalıydı adamın son. Odin son. Odin. Ve Kasım 3'te 2017'de Black Panther geliyor. Black Panther'e Panther sunumda çok sevindiler. Niye sevindiklerini bilmiyorum. Çünkü aslında Marvel'ın ilk siyahi kahramanı. He, evet. O öyle sonuçta. bir olayı var. Bir de şey açısından da güzel. Yani böyle New York bilinmem ne gibi çok bilindik yerlerden hikayenin merkezinin Afrika'ya taşınıyor olması da güzel. Ve aslında baktığın zaman e, bu Black Panther denen adam kral olduğu için ve e, ülkesinde vibranium çıktığı için ve e, çok teknolojik bir e, ülke oldukları için hmm, aslında bu herif şey <gülüyor> e, Tony Stark'tan daha zengin. Al al. <gülüyor> Tabii, Tony Stark'ın bütün eşyalarını bu yapıyor? <gülüyor> Kaptan Amerika'nın kalkanı işte He. vibranium'dan. Yani vibranium'un olayı işte bütün e, aldığı e, Şeyi. kinetik enerjiyi titreşime dönüştürüp saçıyor olması. O yüzden o kalkanın arkasını sakladığın zaman hiçbir şey e, şey olmuyor. Malum bile... Age of Ultron'da tabii Ultron adamantium ve vibranium kullanılarak yapıldığı için yanlış hatırlamıyorsam. Ama işte adamantium diyemiyorlar o yüzden adamantium fox olduğu için. <gülüyor> adamantium kaynakları fox'ymış abi. <gülüyor> Yani şimdi Black Panther için bir şey diyemeyeceğim. Yani Black Panther sağda solda duyduğumuz bir karakter ama hani tek başına filmi... Yani şimdi Black Panther çok mu acindi yani? Mesela Black Widow... Bak şu Daha acil olan bir karakter. Yani daha hani... Yok. Şimdi şöyle düşün. Captain America Civil War olayında tamam mı? Aslında yani benim için şey gelmiş geçmiş en büyük Marvel eventlerinden bir tanesi Civil War tamam mı? Hmm. En güzel... E eventlerinden bir tanesi. Orada aslında bütün karakterlerin olması lazım. İşte Peter evet. Parker'ın olması lazım. Wolverine'in olması lazım. Ondan sonra işte Captain Marvel'ın olması lazım. Black Panther'ın olması lazım falan filan. Ama o yüzden e, karakterleri toparlayamayacakları için bence o yüzden bir film olarak geçtiler. Ama şunu görüyorsun. E, Black Panther çok daha sonra kritik bir Avengers üyesi. Captain Marvel çok kritik bir Avengers üyesi. Yani Avengers'ı şu şey 2019'da mevcut karakterlerle bitirdikten sonra bu ikisi devralabilir. Anladın mı? Anladım. Ama çünkü, yani çünkü şu anda çizgi romanda, çizgi romanın dünyasında hani Captain America'nın ikinci adamı neredeyse konumunda Captain Marvel. Ya şimdi onları anlıyorum ben de. Daha sonra şu... Yani şunu anlamıyorum. Daha doğrusu da istemiyorum öyle bir şey. Çünkü hoşuma gitmiyor. Abi yani şimdi Avengers, işte Infinity Wars 2019'da bitti. Bir sonraki işte iki sene sonra gelecek olan 2011'de artık, ay 2011 diyorum, 2021'de mi gelecek artık neyse Avengers'ta. Yani ben Captain, Avengers'ın yeni takımı Captain Marvel, Black Panther, ondan sonra Doctor Strange yani ben böyle kabul edemiyorum Avengers'ı anladın mı? Yani çünkü Avengers istediğin kadar yeni karakter koy. Ana adamların orada olması gerekiyor benim için. Yani çünkü ya onlara öyle... bağımlıyım yani. Tamam sen yeni karakter tanıdın yaptım Marvel <gülüyor> bana ne alalım ki Captain Marvel? Ya yani, orası öyle de, Avengers'ın olayı o. Tamam onu anladım ama yani şey olarak anasını kabul edemiyorum bunu. Yani bana işte tamam arkadaşlar artık Avengers'ta işte Captain America, Thor, onası Iron Man yok. Hı -hı. İşte Black Panther var. Kaptan Marvel, Doktor Strange var. Bunlarla idare edin. Yani ben bunu istemiyorum ya. Yani. Onlarla idare etmek istemiyorum yani. Hani e, <gülüyor> çünkü elinde sonunda hani senin ana karakterlerin bunlar değildir, değil anlamı Senin ana karakterlerin yapacak bir, şey, yapacak bir şey yok arkadaş. E, tamam, Kaptan Amerika, sonra. Kaptan Amerika öldükten sonra büyük uzun bir süre Avengers'larda yoktu. Ondan hmm. sonra Thor böyle ben gidiyorum arkadaş deyince yok oluyor olmuyor yani Avengers'in içinde. Tabii ki bundan sonra Avengers çekmezler. Avengers çekmeye devam ederler. Niye lan? Yeni, yeni ekiplerle devam ederler. Ama belki Avengers demezler, New Avengers derler. Ondan sonra işte Avengers İn Initiative derler, bilmem ne derler. Zaten hayvan kadar Avengers title'ı var çizgi romanlarda. Ben o, o sırada çok sıkılmıştım. Civil War sonrasında New Avengers çıktı. Ondan sonra Secret Avengers çıktı. Ondan sonra Avengers Dark çıktı, bilmem ne falan filan. Avengers almaktan yani cılkım <gülüyor> çıkmıştı benim. Herkes sikerlerdi. <gülüyor> Avengers olmuş. Ha öyle zaten. İşte loot cage'de bilmem ne çıkıyor başka bir Avengers oluyor tamam mı? Ondan sonra ne bileyim Wolverine çıkıyor şeyle başka bir Avengers oluyor. İşte Captain Marvel'la işte şey Wonder Man çıkıyor başka Avengers oluyor. Ne lan bu? Tamam Black Panther Işte. Bunun bir de Buyurun. West Coast Avengers'ı var işte, Great <gülüyor> Lakes <'as> Avengers'ı <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Tabi. Şey West Coast. Yeah! Abi CSI Avengers. gibi oluyorlar belli bir noktada. Come on! ha CSI Miami, New York, New Orleans böyle gidiyor bu adamlar. O zaman bu Avengers'da belki hepsini ölürler, rahat ederiz biz de. Yani zaten bak, Iron Man'le... Ama ee, ben sana söyleyeyim Kaptan ya. Captain America'nın Avengers'tan bir ara kopacağını kesin eminim. Şimdi onları anladık da. E, bu, bu Captain Marvel, Black Panther falan bunlarla devam edecekse bu iş ben bunları izlemem bırakırım. Nah bırakırız. Bırakırım abi. yani nah bırakırız. E, bırakırım yani. Nah bırakırım ulan. <gülüyor> <gülüyor> bırakırım ulan Captain Marvel'dan bana ne. Ulan götüm gibi karakter. Yani... Hayır, uydurma karakterleri sevmiyorum, tamam mı? Abi ne Biz uydurma karakterleri sevmiyoruz, o zaman kendimize bir karakter yapalım. O da Kaptan Marvel olsun. Bu ne lan? Yok. Hani eşek 60 sene öncesinin kafasıyla düşünmüş karakter yani Kaptan Marvel. Ama o zaman çıkmış zaten. Kaptan bile değil, kadın. Kaptan lan asker yüzbaşı. ilgilenmez, kadın çünkü. <gülüyor> ben da kadın işmanı yapayım. <gülüyor> kadın Kaptan Marvel olur mu falan <gülüyor> diye. Yani Kaptan Marvel e, adını zaten önce kullanmıyordu bu. Kree bir tane herif vardı. Marvel diye okunuyor adı. Marvel. Ha şey Kree, Kreece. O Kaptan Marvel'dı. <gülüyor> o zamanlar Miss Marvel olarak takılıyordu Tam, tamam zaten mı? Kaptan Marvel'a kadar 2018'e kadar daha var. O yüzden <gülüyor> Kaptan Marvel'a çok üzülmüyorum. E, 2017'de o, o şekilde bitiriyoruz. 2018'de ne yapıyoruz? Yok şurayı atladık. Break Panther abi. Tamam 2018 işte o. Avengers'ın Part 1 2018'de evet. geliyor. Evet. Captain Marvel da 2018'de. Tamam. Captain Marvel de 2018'de. Captain Marvel Avengers 1'den sonra gelir. Evet. Şey Avengers Infinity War Part 1'den sonra çıkıyordu. Evet. Ee, Mayıs 4 2018 büyük gün. Büyük gün. Büyük gün arkadaşlar. Büyük gün. Niye? Çünkü Avengers Infinity War Part 1 geliyor. Part 1. <gülüyor> Burada coşacaklar. Burada <gülüyor> coşacağız. Sonra kapatıp gidecekler. <gülüyor> Thanos geliyor. Thanos Galactus'tan sonra herhalde gelmiş geçmiş en büyük Marvel e, kötüsü olabilir. Evet. Galactus'un da bir olayı yok zaten. O acıkıyor. Dünya yiyor falan. Galactus sana evet. gidiyor. <gülüyor> bu arada Galactus ne sıçıyor acaba? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> evren sıçıyor. <gülüyor> Dünyaları yiyip evren sıçıyormuş. Avengers Infinity War e, bu zaten bunca filmin o <gülüyor> sonra gidiş noktası. Evet. Herhalde 10 kaç senedir? Biz kaç seneden beri seyrediyoruz lan Marvel filmi? Ekibin mi? İşte yani bir 10 Iron Man birkaç gibi 10 2000... senelik herhalde bir şeyin oluşumun son noktası diyebiliriz yani. <gülüyor> evet. 12 film falan diyoruz zaten. Yani zaten 15. şey solo filmlerin üçleme olarak gittiğini e, ve fazlarının da Öyle, yani her faz zaten bir Avengers filmiyle bitiyor. Evet. Bu da işte faz. Hmm. Evet, Avengers fazın bitişi. Evet, Avengers'nin üçüncü filmi. Evet, üçüncü film ve üçüncü faz bununla bitmiş oluyor. Phase Three. Bakalım, yani tabii işte aslında üçüncü faz işte Part 2 ile bitmiş oluyor. Unhumans'ı da 2019'da bitirdiklerine göre. Evet. evet. 2019'da bu işi bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar çünkü o zaman da Part 2 geliyor. Valla işte Avengers için bakalım ikincisi nasıl olacak. Ben aslında şey de çok şey yapamadım. Hani Avengers 2 de filmin ismin Age of Ultron olması ama bir filmde bitmesi. <gülüyor> hani Age of Ultron değil mi? <gülüyor> Anlaşılan yani. Yani ya ona bakarsan daha böyle X mende Age of Apocalypse abi. <gülüyor> o da bir filmde bitiyor. Ama belli olmaz Age. Yani Onu daha bir filmde bitmeyeceğini bilmiyorsun ki çekiyor diyorsun. ama belki ki yetmedi. İki film çekiyorum. Peter Jackson'lık yapar diyorsun. Yani. Yapabilir mi? <gülüyor> ki. ki. Yani para değil mi? Sonuçta. Para. Ama ama yani, çok çektim of... ikinci film oldu falan. Mediab Apokalips'i hakikaten tek filmde sığdırmak zor gibi geliyor ya. Çünkü bunun gelecekte geçen kısmı var. Geçmişe dönüp de geçen kısmı var. Falan da adam 300 kitaplık yani 300 sayfalık kitabı, 3 film çekti. <gülüyor> Filtereceksin. Yani yanlış yönetmenler de çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bak, Mersu'yu, bak kaç film çıkardı. <gülüyor> of. <gülüyor> o yüzden ben mesela Avengers, Infinity War'u ikiye bölmelerinin açısı sevdim yani. Hani böyle bunu çok tasfi eden bir insan değilim böyle. Ulan bir sene daha bekliyorduk ikinci bunu falan için. Muhabbetini pek sevmiyorum ama. Hayır e, bak, bölsünler. Bak böyle bölsünler. Ha hani evet. bir sene ara versinler. Evet, aynen. O zaman mantıklı. Civil War da mesela bölseydi, sonra birinci bölüm, ikinci bölümde 2017'ye en azından bir Captain America setmiş olacaktın yani. Evet. Hani o açıdan iyi olacaktı. Ama Captain America... Zaten Civil War'ı niye tek başına, Civil War değil de Captain America, Civil War yaptılar? Ama ya. onu ters yaptılar ya. Civil War, Captain America. <gülüyor> <gülüyor> Civil War, Captain America. İşte harcadılar Kaptan Markayı. Ama Civil Kaptan War, Kaptan War, Peter Parker'si Civil War olmaz ya. Peter Parker... Yok bir şey. Transfer ediyor, <gülüyor> Kiralık geliyor. <gülüyor> Ay yeni, yeni karakter... Peter Video Parker olmuş. üstünde Sony logosuyla <gülüyor> kiralık geliyor. Böyle J C, C marka <gülüyor> Sony C. Copyright owned by Ya da şeymiş böyle, Peter Parker çıktığında copyright olmaz mı? Yazı yazıyor. Copyright owned by Sony. Copyright owned by Sony. Peter Parker'ssız olmaz ya. da Peter Parker yani. yerine yeni adam mı üretecekler lan? Yani. Ya. Gümrümcek adam. Ya şey de var tabi bunun Civil War, Civil War'ın dramını bu kadar abartan şey aslında. Civil War'ın hemen öncesinde şey House of M olayı var. Evet. House of M'in hemen öncesinde de aslında Avengers Disassembled var, tamam mı? İşte onları yapamamışlar. Şimdi <gülüyor> Avengers Disassembled'da şey oluyor. Sonunda ee, Wanda Maximoff hani bizim Avengers Age of Ultron'da göreceğimiz ve sevgili Elizabeth Olsen tarafından canlandırılan ha, Scarlet Witch. Evet, o tırlatıyor, tamam mı? Ondan sonra şey Vision'ı, Vision kocası o zamanlar, Vision'ı yok ediyor, işte Hawkey'i öldürüyor, bilmem ne herkesi öldürüyor, tamam mı? Tırlatıyor. Ondan sonra da, House of Venom'un başında da No More Mutants diyor ve evreni değiştiriyor böyle, çattı diye sadece böyle ekip elin parmağı kadar mutant kalıyor dünyada. Neyse öyle şeylere girmesinler. Alternatif bir gelecek. Karışık şeyler. <gülüyor> şey pardon. Ya böyle. alternatif geleceği Allah aşkına bu sinemalar. Normal mülkünüsü sonra diyor. İşte sinematik versiyonlarda girmesinler. Alternatif gelecekte, gelecekte. işte şey mutantların sayısı işte normal insanların sayısından çok daha büyük işte. Her mutantın hayali gerçek olmuş falan. Bir şeyince mutant diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Normal More Mutant, <gülüyor> <gülüyor> mutant demen yanlış O Inhumans var <gülüyor> Evet Ama oradaki olay şu Peter Parker O alternatif gelecekte Gwen Stacy ile birlikte tamam mı? Evet Sonra işte tekrar gerçekliğe döndüğü zaman ve allak bullak oluyor her şey tamam mı? Çöküyor böyle Psikolojik olarak ruhen İşte ııı ee, Depresyona giriyor. Ki de seviyordum bu kim? <gülüyor> e, Yatağım boş kaldı. Şey, Mary Jane'in Goyen arasında kalıyor, ondan sonra depresyona giriyor falan filan. O ağır dramın üstüne bir de Civil War patlayınca herif hangi tarafta kalacağını şaşırıyor. Ve onun ikilemini yaşıyor bir yandan da. Bir yandan işte Tony Stark buna işte yeni oyuncaklar veriyor. İşte sekiz kolulu bilmem neler, giysiler, giysiler. Sonra gidiyor o şey kendi kimliğini açıklamak zorunda kalıyor falan. O yani Civil War hikayesinin böyle ana damarı Peter Parker. Ve Peter Parkersız Civil War... Olur, olur. Olur. Sadece işte Wolverine de yok. Ee, hani... Wolverine boş o <gülüyor> Wolverine unut. Yani Kaptan Amerika'yla işte Tony Stark'ın kapışmasından ibaret bir Civil War olacaksa öyle olacak ki anlamsız şu noktada çünkü Civil War'da böyle kalabalık bir süper kahraman grubunun olması gerekiyor ki işte onlar kimliklerini açıklayacaklar mı, hükümete işte e, rapor verecekler mi, şey yapacaklar mı tartışması mantıklı olsun. Anladın mı? Şu anda dünyada kaç tane süper kahraman var şu şu an itibariyle? Yok yani. 5-6 kişi var. Belki şeyi kullanırlar. Bu, Agents of S.H.I.E.L.D'i kullanırlar. Hayır bu civil war olmaz. Bu civil mahalle kavgası. <gülüyor> hayır belki Agents of S.H.I.E.L.D tarafını kullanırlar. Dizi de gösterirler mı? sürekli. Birilerini tanıtırlar. Sonra filme çakarlar. Yok olmaz öyle. Niye? Çünkü böyle büyük isimlerin olması lazım. anladın mı? ki asıl civil davası olsun hani 5 kişiyiz biz ikimiz kimliğimizi açıklamak istemiyoruz İkimiz de açıklamak istiyoruz. Ya valla bir bildikleri ne, vardır. Ne bilmem ne. Ya yani vardır illa ki tahmin, tahmin ettiğim böyle. şeylerin çok e, aksine çok güzel şeyler çıkacaktır illa ki güveniyorum o konuda. Da. Ama orijinal Civil War'ın güzelliği işte bunlar anladın mı? Anladım, anladım. Hani 100 bin tane mutant var. İşte süper güçlü insan var anladım ortada. Anladım bu şeydeki gibi işte. Hükümet diyor ki. Brotherhood'lu şeyler birbirine dalıyordu falan. O, onun gibi Hükümet şeydir. diyor ki siz ne bakıyorsunuz? Ha, Gelin kaydolun bana diyor. TC'nizi verin TC'nizi verin diyor. Ondan sonra şey. Hikametgah istiyor. Hikametgah istiyor. İşte GR filmi istiyorum diyor. Bir de temiz kağıdı getirin bana. <gülüyor> Kaptan Amerika dedi ki sikerler lan. Yani biz maskemizi çıkartırsak bu işi yapılmayız. Karımız var. Çocuğumuz var. Bir de sen Kaptan Amerika ikimizi tanımıyor mu ya? Neyse. Evet. O kadar müze yapmışlar. <gülüyor> Müzesi var efendim. <gülüyor> yok lan. <gülüyor> yani o olay olmadan bir war kelimesi kullanmak bence çok saçma Milleti gaza getiriyorlar o zaman. Evet. Ya zaten Sus. büyük büyük eventlerin isimlerini kullanıp duruyorlar da o eventler de kıyasla hani hikaye çok böyle hafif kalacakmış gibi de bir his var aslında hmm. içimde. Yani aslında çok kullanıyorlar belki de. Çünkü yani Civil War bütün Marvel evrenini etkileyen bir şey. işte Age of Ultron bütün Marvel evrenini etkileyen evet. bir şey. Yani topu topu MCU'da tanıttıkları 10 tane süper kahraman süper güçlü insan varken Age of Ultron olması komik aslında. Yani büyük ihtimalle şey işte çabuk değerlendirip uzatmadan kullanmak istiyorlar yani çünkü şimdi bu ana, ana karakterler hem yaşlanıyor ifler hem evet. yani işte sözleşmeler bitiyor önemli olacak. Ak abi. Şu Age of Ultron'un scott young kapağı tamam mı? Of. <gülüyor> Spiderman var işte hawkey var. Antman değil mi? Kaptan Amerika, Daredevil Herkesi görmüş Evet İşte ee, Redhawk var, Wolverine var şurada Magneto var Peki şimdi Son olarak Ne bu? Inhumans geliyor O da 2019'un son filmi Face 3'ün en son filmi Inhumans evet. Herhalde bu filmler içerisindeki en zayıf, zayıf halka bence ya aslında evet bilinirlik olarak belki öyle. hani Bir de Avengers kapışırlar. sonrasına kalması yani Doctor neyse. Strange ile kapışır Inhumans. Hay tamam ama olarak söylüyorum. Yani Avengers'ın sonrasına kalması anlamında da birazcık şey böyle yani After Effects film yani. Çünkü şimdi Avengers'dan çıktıktan sonra yani Inhumans sevdik bu neler diyebilirsin. Yani. yani Inhumans bariz bir şekilde şey e, mutantların yok o e, yerini doldurmak için bir e, araç olarak da kullanacaklar. Çünkü aslında bunlar inhumanlar ayrı bir ırk gibi bir şey. Tamam mı? Hani e, kriylerin vakti zamanında işte e, deneylerle e, yarattığı insan mutant aslında e, inhumanlar. Ve kendi kültürleri var. Hı. İşte bir ara ayda yaşıyorlardı. Ondan sonra bu ne? Adını, yanlış söyleyeceğim ama e, Tiger'in mist gibi bir şeyleri var adamların. Tamam mı? DNA'larında saklı olan özel gücü ortaya çıkartan bir şey var. Bir prosesleri var bunların. Ve o süreçten geçtikleri zaman işte süper güç kazanıyorlar. Mesela işte liderleri Black Bolt şey süper güçlü yani dünya ve çevresindeki en güçlü adamlardan biri. Hatta en güçlü adam bile olabilir. Ee, konuşamıyor çünkü konuştuğu zaman yaydığı ses dalgaları dağları yıkıyor. <gülüyor> Ferit gibi, dağları yıkıyor. <gülüyor> yani yüzünde şöyle bir bağırdığın zaman böyle toz ve gaz bulutu oluyorsun. Of. Konuşamıyor yani. Konuşamıyor evet. Böylece diyalog yazmaktan kurtulduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok karizma. Sadece kollarının altında böyle şey e, pileli yok. Pileli bir kanatçık şeyi var. Benim sevmediğim. Lockjaw diye hayvan gibi büyük bir bulldog köpeği var. Şey Teleport yapıyor. <gülüyor> bir sürü karısı var. 4-5 tane. Onlardan bir tanesi Medusa işte. Kızıl saçlı. Ee, saçlarını oynatabiliyor. Ne bileyim işte. E, tamam daha anlat. Böyle böyle gidiyor bu adamlar. Tuhaf bir şey olacak. Evet yani mutantımsı ama aynı zamanda değilimsi bir e, ırklar bunlar. Allah zaten 2019'da kim öyle kim kala. Biz Avengers'ı bir görelim de yenisine bakarız. Şimdi şeyden e, Avengers'ın ortasında mı iki Avengers'ın arasında mı çıkıyor no. Inhumans? Bah, Inhumans bittikten sonra çıkıyor. Emin misin? Bir tabii tabii. Kasım, Kasım 2. Hmm. Hmm. Mayıs'ta Avengers şey bitiyor sonra Kasım 2'de 2 Kasım'da Inhumans var. Inhumans'ın herhalde sonunda da Phase 4'ün müjdesi bir şey göreceğiz. Sonradan sonra şey, 2019'da zaten Phase 4'ü açtılar. Şöyle var. bir şey var. Ee, Marvel Now'da şey Thanos için özel bir seri yapmışlar, tamam mı? Thanos Rising diye. Ha. Güzel bir seri, yani orijinini biraz anlatıyor Thanos'un ve orada Infinity Wars kapsamında da şey var herifin ee, Inhuman'lara da bağlıyor orada Inhuman ayrı bir seri olarak çıktı sonra falan filan da ee, bu herif Thanos şey gençliğinde işte <gülüyor> gençliğinde çenesi yokmuş yok, gençliğinde ve her limanda başka bir kadın muhabbeti var tamam mı <gülüyor> o yüzden böyle sağda solda evrenin e, i̇cra köşelerinde. Evrenin iş e, köşesine çarpmış. Evet. E, çocukları var herifin. Ve böyle bir e, şeyde herif bütün yani geçmiş e, bağlarını, kan bağlarını falan yok ediyor tamam mı? Gidiyor işte herkesi kesiyor. İşte yattığı karıları, işte peydatlı çocukları falan. Peki. Ve şey, e, bunlardan bir tanesi de inhuman çocuğu. Yani oğullarından biri inhuman. inhuman. Evet, Inhuman aslında. Peki. Şimdi ben buraya kadar okudum. <gülüyor> <gülüyor> Gerisini okumadım henüz. <gülüyor> ee... Inhuman çocuğu. He. Yani orada oraya bağlayacaklar. Inhuman oğlunu bağlayacaklar mı acaba şeyden sonra? Infinity War'dan sonra acaba? O şekilde Inhuman'a girişecekler? Inhumans'a girişecekler ama yani Inhumans'tan sonra önemli. Ki inhumanlar şey gibi böyle e, aslında mantıken hani Atlantis var normal medeniyet öncesi işte çok böyle şey olmuş tamam mı yükselmiş işte teknolojik olarak falan filan sonra evet. denizin dibine batmış bunlarda tam tersine işte hani biri gelmiş bunları sikmiş deneyler yapmış üzerine ondan sonra da bunlar da ayak kaçmış gibi bir durumları var yani insanlıktan daha ama Eski alamam hiçbir <gülüyor> <İnsanlıklar gülüyor> şey. İyi zaten. Çevirmeye kalktın mı insan. Hakikaten yani inhuman nasıl karar. İn, i̇nsan bunu Kafkaesk gibi sormak lazım. İnsan ne ne demek bu Inhuman ne demek lan tam olarak? Ya yani inhuman aslında şu demek. E insanlık dışı demek. Aslında. Evet ama insanlık dışı gibi de değil sanırım. Yani e, hani İngilizce'de genellikle kullanıldığı zaman de is inhuman falan dediğiniz zaman bu insanlık dışı derecede korkunç İnsanlığa bir şey. İnsanla sığmaz falan. <gülüyor> Öyle bir şey. Evet. Yani negatif bir anlamı var. Yani... Ya insan değiller. Evet. Böyle <gülüyor> bir <gülüyor> fragment geliyor. İnsan değiller. Abi zaten Avengers İntikamcılar <gülüyor> Ya intikamcı değil lan yenilmezler. Ha, yenilmezler mi? Tabi. O intikamcı intikam... olsaydı keşke. Yenilmezler olur. <gülüyor> yenilmezler. Endofront, Ultron Ne alakası var? Yenilmezler. Geçmiş günler gelecek. G G G. G G G. <gülüyor> Geçmiş günler gelecek. Geçmiş günler gelecek. Bu da işte inhumanlık. Olm değerde bu ya korkusuz da. ya. Korkusuz. Eee o kadar da kötü değil aslında. Devdi bu. Ne oldu ki Devrede? Ne bileyim. Korku bilmem. <gülüyor> ne oldu ki? Korkusu şeytanın. Bazı şeyler hakikaten sadece İngilizce'de cool. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani şimdi Marvel'ın işte Phase 3'ü bu şekilde açıklandı arkadaşlar. Ee, bir de DC tarafı var. DC tarafına şöyle bir bakalım. <gülüyor> Gözüncüğüyle. <gülüyor> Çok uzatmaya gerek yok. <gülüyor> Şimdi DC tarafında anasır, bu vatandaşlığın zaten Batman versus da diyemiyorum. Batman e, kan Ve kanka Superman. Batman v Superman. Batman, Dawn of Justice var. Dawn of Justice geliyor zaten biliyorsunuz 2016'da. Ee, bununla beraber bir sürü abuk karakter tanıtacaklar tabii ki. En son yazım ki bir sürü karakter tanıtacaklar. Batman ve Superman. Dawn of, <gülüyor> of Justice ile. Justice, Justice. Dawn of Justice. Dawn of Justice bir sürü karakter tanıtacaklar. İşte Aquaman gelecek, Aquaman, Wonder Woman gelecek. Wonder Woman. Cyborg gelecek büyük ihtimalle. Hı -hı. Cyborg. Falan filan. Ha, i̇şte öyle şeyler var. Ee... <gülüyor> Aynı zamanda galiba... Neo Suicide Squad. Evet. Sanırım. Ya da Task Force X diye geçiyor. 2016 için düşünüyor ne olmuş galiba? Bilmiyorum. Suicide Squad'da gelebilir diyorlar. Ama daha orası kesin değil anlıklarıyla. Evet. Yani 2016 hani bu daha yakınmış gibi. Yani yakın da olmuyor tabii de. Daha 2015 var. 2016 yani. var. Çok var. Batman ve Superman'e daha çok var yani. Evet. Ya işte araya bir tane Superman filmi sıkıştırsaydı 2015'e. 2015'i boş geçiyor şimdi DC mesela. Yani... Bu yaptıkları... Doğru mu? Yanlış bence abi. Bir, bir Superman... Ya da Batman'i çekseydin önce. Sonra Batman ve Superman çekerdin. Yani bence... bence... Yanlış arkadaş yaptıklar. 2015 bir... boş geçilir mi? Hayır başka yönetmen Bizek Zack Snyder mi kaldı bütün dünyada? Ver başkasına birini. Ver çiz. Michael Bey'e. <gülüyor> <gülüyor> Hay ne bileyim. Yani 2015'i boş geçiyor olmalı biraz can sıkıcı oldu hakikaten. Yok ya bence. Direkt... Ne yaptı Star Wars'tan mı korktular? Ne yaptılar? Yani korkanın çocuğu olmaz arkadaş. Evet. Ama tabii yani nedir? Şey tarafında çok sıkı çalışıyorlar. Dizi tarafında çok sıkı çalışılıyor. Yani dizi çalış... tarafında ya. çok sıkı çalışıyorlar dedikleri de yani... Onun Warner Bros'la alakası yok abi. İyi, yok, onun için demedim ben. Yani hani ama DC karakterleri. Jeff anlamda. Jones abi almış başına gitmiş yani. Çalışıyor adam. E, tamam işte. Büyük şehir çalışıyor. Olsun canım. Bağlısı bile olmasa sonuçta hani e, işte Arrowdur. Yok ondan sonra canım Flashtır falan. Konstant, işte Gotham, Gotham. Hani böyle bu bunlarla bir şekilde hani orada bir varlığı da var dizi tarafında. Marvel'in daha az bir tane, bir tane var Marvel'da. Marvel'dan işte bir tane var, iki Tabii olacak. Bir ondan gelecek. Sonra da üç olacak. Yani ne olsun olsun işte bir tane var adam akıllı şu an düzgün bir şeyleri. Yani o da çok, diğeri çok Smallville var. vardı T anasının ne zaman? O hani daha eski dizi tarafında DC aslında. Evet. Ama tabii bu hala 2015'i boş geçiyor olmalarını e, affettirmiyor arkadaşlar. 2015'te o oh, Disney'den sırf şey tarafı. Evet abi 2015'i de Marvel iki, götürüyor ya. Yani. Yani i̇ki Marvel filmi zaten Be Star Wars filmi. Star Wars filmi ondan sonra da animasyonları tamam işte, da çıktı. Animasyon da zaten. O bir tane, o bir tane Big Big Big 6 mı? Big Super. Ha, Super 6 bir şey evet. geliyor animasyon evet. geliyor. E zaten 6 geliyor. O T normalde Toy bu sene geliyor ama ha. Türkiye'de Ocak'ta mı ne gelecekmiş. Abi i̇şte Toy Story 4'lü zaten. Toy Story duyurdular. de duyurdular. Of. Disney her türlü işini yapıyor yani. 2017'de film sektörünün Google olmaya <gülüyor> 2017'de arkadaşlar Wonder Woman tek başına geliyor ve e yine Zack Snyder yönetiyor. Yani. Evet. Abi herif zaten bütün Epic'in herif... kazığı tamam mı? Warner Bros bütün hepsi Zack Snyder'ın yetiyor ki zaten. Yani bak Wonder Woman'ı ve Justice League Part 1 geliyormuş. O ikisini beraber şey yapıyor yani. Ne oluyor? Ah canım benim nasıl ağlarmıştı. Tipe gel. Gözlerim demek. Niye bize getirdin bunu şimdi? öyle mi dedi? Sıkıldın getirdin. Devam edelim. peki. Wonder Woman ve Justice League Part 1. İkisi de Zack Snyder tarafından yönetilecek. 2017. Yok Wonder Woman için ayrı yönetmen arıyorlarmış Öyle ve mi? istiyorlarmış ki kadın yönetmen olsun. Yani ben şimdi burada bir antifeminizm yapmak istemiyorum. Ama Wonder Woman kadın diye kadın yönetmenin yönetmesi gibi bir zorunluluk yok. Bir... Abi ne bu ya? Notebook mu bu film? sonra Yani niye nedir Değil. bu yani? Şeyin Adını söyle. Neydi filmin unuttum. Bimdem'lerin Film günlüğü mü yani bu? Wonder Woman lan mı? Niye kadın kadın yönetmen arıyorsun ki? Ya şimdi filmin içinde feminizm yapacaklar falan filan. Wonder Woman'ı kadın mı çiziyor? Yani bazen. E ya yani bazen. <gülüyor> bazen. Maybe sometimes. Maybe sometimes. Ya zaten bir Wonder Woman bir görelim bakalım. Ondan sonra şeyde, Batman'de, ya Batman Süperman'de. Wonder Woman'dan bizim beklentimiz orada işte kadın haklarını koruması ya da işte e, cinsiyet eşitliği der. Amazon'un durgu... benliği ortalıkta erkek dövmesi değil yani. Evet. O normal bir kahraman yani. Gitsin kötü adam dövsün tamam mı? Ağzını burnunu kırsın. Wonder Woman'ın kötü, kötü adamı kim? Wonder Woman'ın en bilinen kötü karakteri. Cheetah diye bir karakter. O da kadın. Zaten kadını kadınla dövüştürmek. İşte kadın filmini kadın yönetmen yönetsin. İşte kadın yazar yazsın. Bence bu daha büyük bir cinsiyet ayrımı. Wonder Woman çok sıkıcı bir film oldu şimdi. Şu an <gülüyor> şu dakikabeyim için çok sıkıcı geldi. Hayır zaten öyle bak. David E. pilotu da öyleydi. Kadın böyle kariyerde yaparım. Şey, ee, şey çocukta çocuk yaparım. yaparım. Amazon'da olurum. Ha, modunda takılıyordu dizide. Değil mi? Değil mi? Yani şu Wonder Woman'ın şey karakteri vardı ya bir tane. Hatırlıyor musun? Eee Kene Kene <gülüyor> Amerika vardı. E <gülüyor> de <gülüyor> topukluyla adam değiyordu. <gülüyor> Çok iyi ya. O <gülüyor> bile daha eğlenceli geldi şimdi. <gülüyor> Ay, okuyor oğlum. Yani 2017'de zaten Salih adam. Diğer tarafta saydığımız filmler var Marvel filmleri. Hani o Marvel filmlerinin karşısına Wonder Woman ve Justice League Part 1 çıkıyor zaten direkt küreyi yemiş olduklarını gösteriyor. Yani Justice League Part nasıl olacağını bilmiyoruz. Tamam mı? Onu hani da göreceğiz. Hani şimdiden hakkını yemeyelim ama. bu filmlerin, ya adam bak böyle bir gerizekalık var mı? Bütün bu film, yani 2017 Wonder Woman, Justice League Part 1, 2018 The Flash, ondan sonra Aquaman, tamam mı? 2019 Shazam, Justice League Part 2, bir iki sene sonra geliyor Part 2. 2020 Cyborg Green Lantern. Şimdi bu bütün filmlerin kaderi Batman ve Superman'e bağlı. Yes. Yani tek bir filme bütün line-up'ını, çıkacağın anonsurların şeyleri bağlamak nasıl bir den yoktur? Ne yapıyorsun <gülüyor> Ha Batman. Reklam yapıyor. Batman reklam yapıyor. Yani nasıl bir denyoluktur bu? Bütün bu filmlerin kaderini tek filme bağlamak. Artı bütün 2020'ye kadar film duyurmuşsun bir tane Batman filmi yok içinde. Ulan Batman, Superman yapıyorsun. Batman yok niye? Sonra? Ya bence... Ama bu çok karambol yani. Bu, bu mesela plan programının liste değil yani. Duyuruldular ama Gökdekten Yok yok. Bu, duydular. bu bir şey aslında. Ee... Hani yüz bilene sorduk. Hangilerini istediler? Şunları istediler. Yok bu istediler. aslında bir e, çizgi roman ııı e şeyi e, listesi gibi. <gülüyor> tamam mı? Çizgi romanlarda da öyle olur. Yani bir karakter popüler oldu mu? İşte ha. şey çakarsın bir tane e, title yaparsın onun. Ondan sonra <gülüyor> bir karakterle bir karakterin işte ve çizgi romandaki dinamikleri iyidir. Hadi bilmem neyen yani, bilmem ne diye bir çizgi roman çıkartırsın falan filan. Şimdi bu adamların ...taktiği şu. E, biz şu anda böyle büyük bir altyapı oluşturamıyoruz. Şey gibi. Evet. Ee, Marvel gibi oturmuş bir altyapı oluşturamıyoruz sinematikte evren için. O yüzden diyor ki biz karakter üzerine gidelim diyor tamam mı? Şu karakter popüler, şu karakter popüler. Onları birlikte getirelim. İkisinin popülerliği birbirini desteklesin. Hadi biri işte 500 milyon, biri 500 milyon olsun bir milyar kafasında. Abi ben. peki bir şey söyleyeyim mi Cyborg popüler bir karakter. Zenci abi Cyborg'ın. Tamam. <gülüyor> yani zenciliğin gücünü sen ihmal etme. Abi zenci de 2020'de geliyor zaten. Green Lantern 2020 niye abi? Green Lantern niye Wonder Woman'ların önüne çekmiyorsun mesela? Aquaman <gülüyor> ne yani? Green Lantern'den lan, Green Lantern adamları, ad, adamların bir ağzı yanmış tamam mı? Yandı da şazam abi en azından lan rock mak ayak lan rock şazamı çekene kadar zaten patlayacak yakın değilim. <gülüyor> şişti şişti. Yani e, Justice like Part 1, Part 2 arasında 2 sene var. İşte Justice League'i e, Avengers kafasında düşünüyorlar işte. Ama daha sen Justice'lik filmi çekmemişsin, part 1 diyorsun lan. Yani onu anla, onu anladın mı? Yani herif Avengers çekiyor, ondan sonra araya tık tık tık tık yerleştiriyor, build yapıyor, birleştiriyor. Hayır, yani part 1 part 2 Avengers... dediği işte Justice'lik 1, Justice'lik 2. Ben anlamam abi, part 1 part 2 diye duyurmayacaksın adam mı? Ben onu tek film olarak algılarım o zaman. Ne o Aa, part 1 part 2? Öyle olmaz. Aquaman. Yani 2018'de Aquaman, Jason Momoa hala yaşıyor mu bakalım? <gülüyor> anladın mı? Bu ne ya? Onu bunu bırak. Zack Snyder Marvel kaçırsa bir tüfekle Hayır, Zack Snyder da yani başka yer bulamamış. morlara. Hayır, Zack Snyder Çakmış akıllı şey. bir şey yapmış abi. Takmış kancayı Murnau'ra. Verdi gazı. Tabii. Dedi ki bu ne abi siz bu. Ben 1 2 3. Ümitler 5. 5 tane film. Adam hem yapımcı hem yönetmen tamam mı? İyi. Kafa rahat yani. Abi yok ben şey yapamıyorum. Yani 2016'da Batman ve Superman filmi seyrediyoruz. Arda peki Man of Steel 2 vardı bir ara. Nerede o? Burada yok. Orada yazmamışlar var ama. Yazmamışlar. Bir yerde Man of Steel 2 olması lazım. Var var. Man of Steel 2 var. Yani standalone Batman Batman filmi olması lazım bir yerlerde yani. Bu ne ya? Vallahi çok gıcık oluyorum ben böyle şeylere. Ya bilmiyorum ben... Ee... Disney tarafı şey DC tarafında e, hani her şey dediğin gibi Batman bir Superman'e bağlı. O sıçarsa ne yiyeceğiz? O sıçarsa bir bok yemezler. O sıçarsa devam edecek, Menos, 2 yapacak. Bunları yani ben olsam Ya sıçmaz yani. Bu sonra. Şöyle ki sıçmaz. Konusu, konusu film bok gibi olabilir ama yapar kazandıracağı kesin. Tamam, sırf Superman'le Batman'i yan yana görmek için bile Gidecek adamlar olacak. E, tamam işte zaten ona güveniyorlar. Aha. Ama o şey yani e, bir franchise oluşturacak bir altyapı bir konu derinliği sağlayamaz ise <gülüyor> tamam mı? Yani He. bu 2016'dan sonraki bütün filmlerin altını dolduracak bir altyapı kuramaz ise o film. E, bunlar tek başına sürekli origin story edersek sinir bozarız. Yani zaten öyle olacaksa. Oğlum hiç... bence ne yapsalardı biliyor musun? Bak Batman ve Superman 2016 Batman ve Wonder Woman 2017 <gülüyor> <gülüyor> Batman ve Flash 2018 Batman ve Shazam 2019 Batman ve Green Lantern 2020 Bence bana böyle gitsinler <gülüyor> Böylece hem, her defa Batman çekmek zorunda kalmazlar Batman sürekli olur O, o, o <gülüyor> taktik işe yaramıyor abi Bak şimdi yeni 52 çıkarttıkları zaman Tamam mı? Her title'a Batman soktular Şimdi Marvel'da da her title'a şey, Wolverine sokuyorlar Olmuyor abi. Ama Batman iş. şey değil mi abi? DC Universe'ın ondan büyük babası değil mi yani? Hani herif anasın hani böyle... Ama bak Batman'in 3 tane serisi vardı. Var tamam. İşte Detective Comics Batman işte ondan sonra Batman'e Robin var. Ondan sonra Dark Knight var 4. Ondan sonra ha, işte... Robin e de nerede bir yerde kadın olacak değil mi şey sana. Evet evet evet. Şimdi e, Dark Knight Returns serisinde oradaki Robin kız Robin tam Kızıl saçlı bir kız aslında. Ee? Yani 50 sene son yani Batman'in 60 70 yaşında olduğu bir dönemden bahsediyoruz yani Hı -hı. Dick Grayson yok Tim yok şey yok Jason yok falan. Hı -hı. Hani o yüzden biz or oradan esinleniyoruz diye çok işin başından Hı -hı. beri söylediler ya. Anladım. O yüzden Robin'in kız olma ihtimalinden falan bahsettiler. Hatta bu e, Zack Snyder'ın e, Sucker Punch filmindeki kızlardan bir tanesi işte e, Robin olacak falan filan dediler. Onun haberini falan da girmişti. İşte bilemiyorum yani çok böyle bir şey güveni vermiyor anladın Düzen bir, bir hakikaten plan program çerçevesinde yapılan Ama bir şey Ama yani şey gibi güveni düşünüyorum. Güveni vermiyor. Yani şimdi tamam çok bariz bir örnek var. Tam kıyaslama yapabileceğimiz bir e, şey oluştu. E, şey derler. Ne derler? Ne oldu? Bir benchmark oluştu evet. tamam mı? Marvel sinematik Evreni. Evet. Ama Marvel sinematik Evreni nasıl başladığını düşün. Tamam. Adamlar iki tane film çektiler. tam bir halk bir de şey, e, Iron Man. Evet. İkisi de şeydi zaten. Hani o zamanlar Robert Downey Jr. diye bir şey yoktu yani. Yani ee, yoktu. Şu andaki kadar bir popülerlik yoktu. Iron Man furyası yoktu. Ondan sonra hatta işte <gülüyor> o zaman sorsan birine işte e, ne Incredible Hulk'taki... E, Neydi lan herifin adı? Norton, Ed Norton. Ed Norton. Ed Norton mı Robert Downey Jr mı diye sorsan sokağa çıkıp Yani Ed Norton daha çok tanınıyordu. E, o zaman daha popülerdi. Daha yani. popülerdi. Ama o adamların risk yani şey oydu yani. iki tane film çekelim arkadaş. Hangisi, hangisi tutarsa. Tamam abi onu ben de biliyorum da. Ondan As sonra bak Iron Man tuttu. Evet. Iron Man tutunca da adamlar dedi ki tamam bunun üstüne gidiyoruz. Halkı tamam. siktir ediyoruz. Halkı boş boş ansipteddiler. Mesela hala niye halk film yok? Ben onu anlamadım. Halk filmi bence e, yapılması gerekiyor ama. Yani Hulk... bu arada nasıl bir tane halk filminin olması gerekiyordu artık yani? Evet. E, 2019'dan sonra Mark Ruffalo herhalde hmm. dedem eşine falan gelir. Abi Mark Ruffalo'nun işte kullansana şimdiden çek birkaç tane halk filmi. Ya halk filmi yapılacak deniyor, dizisi yapılacak deniyor dizisi... ama yani 2020 falan diyorlarsa. Tamam, neyse, şey, 2023 neyse, Planet, Hulk. He, Planet Hulk. <gülüyor> Mar Marvel'in World War Hulk. World War Hulk. Onun <gülüyor> <War> <Hulk. gülüyor> CGI yetmedi yapmaları herhalde. Yani. Hakikaten ha. Vay <gülüyor> bence Çünkü en büyük şey Edward olabilir. Altına gerek yok ki. Edward Namaz'dan evet. diyorum. Şey yok ki. Mark Ruffalo'ya gerek yok ki. Şey ama hakikaten bak Inhuman'ları tanıtıyorlar. Şeyleri tanıtıyorlar. Yani tanıttılar zaten. Of 2023'te World War, World War Hulk gelip halk bütün Dünyanın Avengers, Thor, Hulk falan. Aynen. <gülüyor> Olabilir. Kafa göz dağıtıyor. Pa, Yani işte bak ah. gördüğünüz üzere dönüp dolaşıp Marvel'a geliyoruz. Yani şimdi DC. Ben de onu diyorum. DC'de de Man of Steel yaptılar. Bence Stand Alone Superman filmi olarak gayet güzel bir filmdi. Yani. Hani milletin takıldığı noktalar var mı? Var. Ben onu rasyonel yok, bir şekilde yani kabul edebiliyor şey, muyum? Şeye, edebiliyorum. Göre, şeye göre iyiydi sonuçta Superman bir sonra. Hayır yani şu ana kadar çekilmiş. Belki duygusal anlamda değil ama hani Superman filmi olarak en iyi Superman filmi iyiydi. Neyse evet. Tamam, i̇lk ikiyi saymıyorum çünkü o daha çok duygusal bir Superman filmi anladın mı yani? Yani ilk defa işte görmüşsün Superman'i uçarken bilmem nesi şusu busu hani Christopher Reeve anısı, bilmem nesi. Hani duygusal olarak bağlandığın için onları hala daha üste tutmaya çalışıyorsun. Ama bir sinema yapımı olarak bence e, Man of Steel daha en, iyi bir Superman film. Superman Returns'ten iyiydi. O yüzden <gülüyor> o, o tartışmasız. Ondan sonra bunun işte e, hani öngördüğü ya da işte e, altyapısını yaptığı belli başlı şeyler var tamam mı? Durduk yere işte Man of Steel 2 Batman vs Superman olarak duyurdular. Evet. Sonra ondan sonra bu Man of Steel 2 olmayacak sadece Batman vs Superman olacak dediler. Sonra ondan Down sonra dediler justice. ki Batman vs Superman değil Batman v Superman Dawn of Justice olacak dediler. Tamam mı? Yani dediğin gibi bir kafa karışıklığı var ortada. <gülüyor> Ama şunu da düşünüyorum. Hani bu altyapının üzerine bu adamlar demek ki biraz çalışmış bir şeyler yazmışlar tık, boğulmaz demişler atmışlar bir şeyler daha yazmışlar. Ama adamların büyük ihtimalle böyle yanında böyle bir dağ var kağıt dağı böyle çizip çizip atıyorlar yani. Tabii tabii ve hani şimdi onların da salak olmadığını varsaymak lazım. Tamam canım ben salaklar diye söylüyorum ee, Hani ne kadar gerçek ne kadar yanlış bilmiyorum ama bir e, ne kadar işin içinde var veya yok bir e, Chris Nolan etkisi de yok değil var çünkü o yapımcı evet. e, ya yani koordinatör artık ne boks artı onun ünvanı evet. genel şey e, sinematik tarafı da öyle bir rolü var az da olsa şimdi bu, göreceğiz yani Iron Man 2 3'den e, 2'den sonra zaten şey MCU patlıyor evet. Yani Dawn of Justice'ten sonra hani o diğer bütün DCU'yu bağlayacak bir e, altyapı çıkıyor mu? Bakalım. Ben göremiyorum şu anda o Yani çıkıyor mu? Bakalım. Yani bir Wonder Woman çıkıyor mu? Bakalım. Tamam tamam. <gülüyor> evet. Bizim oğlum durmamaya başlayacağını dedi ki yani hakemden uyarı geldi. Bu DC'den beş par etmez, bırakın bu işi. Ben ne diyor. <gülüyor> evet abi. Yani işte diyemiyorum. Ben DC konusunda biraz sinema kısmında ne yazık ki umut umut um, şey yapamıyorum ben. Yani. yani çizgi roman kısmında da ben hala e, DC'nin yapımlarını daha çok sevdiğimi söyleyebilsem de. DC'nin her zaman olduğu gibi güncel kalma gibi bir sıkıntısı var tamam mı? Evet. Yani benim gibi artık zamanı geçmiş <gülüyor> şey pop kültürü takip etmeyen yok işte hani günlük trendleri artık takip etmeyen biri için çok sıkıntı değil. Evet, ama, işte... ama gençleri yakalamak istiyorsan ve yeni okuyucu kitlesini sen memnun etmek istiyorsan güncel kalman lazım ve DC bunu çok iyi beceremiyor. Aynen. Evet arkadaşlar Bizim Marvel ve DC Konusundaki Fitkilerimiz bu yönde Ama bence yine e, En en iyi şeyler Az da olsa e, Çıkıyor Evet DC'den ümit kesmemek lazım Kesmiyoruz zaten İnşallah Batman Marvel, şey Batman, Superman filmini tutar da Devamında daha hızlı bir şekilde Daha güzel bir şekilde görürüz Evet. evet. En azından yine de ne olsun işte evde. Marul var. <gülüyor> <gülüyor> yani Star Wars'lar da geliyor. Ha işte evet. Biz yine de eskiler yaşayacak. Hakikaten yani. abi, çok güzel bizim için çok güzel oldu. Yani yılda 2-3 tane Marvel çıkartıyor. Yılda 2-3 tane DC çıkartıyor. Evet. Bir de işte Star Wars'ları düşün. Yılda bir tane çıkartacaklarmış. Hollywood böyle kurtuldu zaten. Ha, işte, yani 6-7 tane güzel film çıkıyor. Gerçi evet. işte Hobbit'ler bitti. Peter Jackson ayağa kalktı ortadan. Ee, ama yine de böyle sağdan soldan e, yine e, böyle ilginç girişimler oluyor. Ne bileyim bu sene Edge of Tomorrow iyiydi. Ha. Ha. Ondan sonra ne bileyim bu tarz girişimler olca, için hani dolu dolu Oğlum. Bu evet. arada Dracula Untold çok mu kötüymüş? Dracula Untold'u seyretmedin Ben Bende de çok Bu mu kötüymüş adam. bilmiyorum çünkü düşmüş abi Harbi. <gülüyor> Bu arada paraşüt geçti ya. şuralardan bir yerine evet. Evet arkadaşlar o zaman bitirelim burada. Bitirelim. Sen git bebeğe bak. Ben gideyim bebekle uğraşayım. Ben de baklava yiyeyim. Evet mantıklı. Ondan sonra eve gideyim. O da hiç mantıklı. Evet. Pizzayı Bu, tek başına yaparsın artık. Evet, pizza bana kaldı. ne kadar hamur aldım böyle. Neyse. O zaman... O zaman... 2-3 hafta sonra <gülüyor> iki 2-3 <üç> hafta sonra <gülüyor> değil de umarım... Ben gideceksin. Umarım da Evet, o halan gideceğim lan Ben... Evet. Önümüzdeki hafta... Gidiyor... Yani... Yani önümüzdeki videosun. hafta değil ondan sonraki hafta gidiyorum. İki hafta, gidiyorum. İki hafta yokum. On sekizinde gidiyorum. İki hafta yokum. Bir ay sonra görüşürüz yani. İki hafta yokum ama belki orada böyle e, fırsat bulursam otelden bağlanıp e, şey yaparım. İyi, hadi bakalım. Neyse. Hadi gençler. E, Geeks rakon.